95.0 Açık Radyoda Açık Yeşil başlıyor benim icahim. Ben de Madra. ve destekçimiz Kaan Şensoy'a teşekkür ediyoruz bugün Açık Yeşil stüdyodan yayında ve çok özel bir hafta hafta idi aslında hala da devam ediyor. devam ediyor. Bugün bugün aslında değil mi? Bugün mü Yarın mı? Bugün galiba. Bugün New başlıyor, York'ta yarın. New York'ta Antonio Guterres'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Um, acceleration call dediği yani hızlandırma çağrısı diye çevirebiliriz herhalde. Bir de ambitious diye de anlattıkları bir şey var. Yani hedefleri genişledim. Arttırmak, büyütmek. büyütmek üzerine evet. iklim meselesi artık şey dayanmış durumda yani. Geçen Sınırla sene Mısır'da yapmıştı bu çağrıyı e, Genel Sekreter. Şimdi bütün liderler zaten bu tarihte her yıl New York'ta e, Toplandıkları için bugün bir işte Climate Ambition Summit işte iklim hızlandırma yine diyebiliriz herhalde veya büyütme iklim eylemini büyütme zirvesi düzenliyorlar. Bunun hemen öncesinde de herhalde şeyden bu yana pandemiden bu yana durmuş olan ya da azalmış olan diyelim küçülmüş olan iklim eylemlerinin en büyüğü dünyanın çeşitli yerlerinde tabii en büyüğü de zirvenin yapıldığı New York'ta, New York'ta oldu. Oldu. 75 bin deniyor katılanların evet. oranı yani örgütleyenlerin söylediği evet. sayıyı oran demişim sayısını ama yani çok heyecanla takip etmeye çalıştığımız bir şey yani evet. dünyanda çeşitli ülkelerinde ben toplam sayıyı görmedim toplam kaç kişi ya da kaç eylem onu göremedim ama işte Hindistan'dan e, hatta Türkiye'de de Kadıköy'de küçük çapta da olsa eylemler oldu. E, Berlin, Viyana, Stockholm, Londra, Paris, Roma, Madrid falan bütün büyük kentlerde e, eylemler olmuş. Bir milyonu aşkın diye de bir rakam verildi. Ha, bir görmedim. milyon iki yüz bin civarında bir dünya çapındaki dünyanın dört bir tarafından yüzlerce <gülüyor> ülkeden... Yani yüzden fazla ülkede de yapılmış bir eylemler dizisi vardı. Takibe devam. Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii New York'taki şeyde özellikle Biden'ın e, bütün bu e, Trump sonrası e, iklim eylemini tersine çevirmesi daha doğrusu başlatması tekrar diyelim e, ve özellikle bu 369 milyar dolarlık bir e, paketle aslında iklim değişikliğine karşı. Mesela ben geçen haftalarda bu Biden'in aslında enflasyon azaltma yasası, enflasyon düşürme yasası diye geçirdiği, akt, diye geçirdiği, ama büyük ölçüde işte ne bileyim <gülüyor> somut anlamda batarya elektrikli araçlar için batarya fabrikalarından tutun da güneş panellerinin üretimine Demir yollarına kadar falan bir sürü <gülüyor> bu konuyla ilgili altyapıyı da kapsayan ve yönetsel altyapıyı da aslında kapsayan büyük bir planın bayağı övüldüğüne de e, tanık oldum bir takım konuşmalarda. Fakat e, aynı zamanda e, hani anlaşılmaz bir şekilde yeni petrol evet. e, ve gaz lisansları dağıtmaya ve bunu da hızlandırmaya başlamış evet, durumda. Evet, Willow bağlı. Project denen bir şeye mesela yerlilerin bulunduğu bir topraklarda... Benim Salkın süt projesi diye adlandırmaya çalıştığım bir yerde e, bayağı geniş yerlilerin topraklarından petrol boru hattı geçirme, hmm. gaz boru hattı geçirme planları da var. Ama kuvvetli bir eleştiri var yani 75 bin kişinin katıldığı ve şeyde genel kurulda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda New York'ta o ön konuşmalarda çok e, ilginç şeyler oldu yani. 650 eylemmiş. Şimdi gördüm. Aa, 650. 650 dünya çapında aynı anda e, eylem olmuş. İşte e, gelecek için cumalar hareketi de dahil olmak üzere çok sayıda hareketin katıldığı diyor e, Guardian'daki haberde. E, şeyde demokrasi navda 200'ün üzerinde eylem olduğunu <gülüyor> söylüyordu. Ama tabi 650, 650 e, ve şey e, bu özellikle Ocasio Cortez'in, Alexandria Ocasio Cortez e, Kongresi Amerika Birleşik Devletleri'nde e, onun yaptığı konuşmanın çok etkili olduğu söyleniyor ve anladığım kadarıyla da zaten bütün e, sloganlar da onu gösteriyor. Bu seferki e, iklim e, eylemlerinin doğrudan bir e, şeyi var. Hedefi var fosil yakıtlar doğrudan doğruya fosil yakıtlara son ver çaresiyle. Evet, tek tek evet. bir şey indirgenmiş durumda bir de hedef aldıkları da başta Joe Biden. <gülüyor> yani asla e, vazgeçmeyeceğiz <gülüyor> bu, bu, bu fosil yakıtları durdurmanı talep ediyoruz şimdi hemen diye söylüyorlar. Şey ilginçti bir temsilciler meclisi üyesi Cemal Bauman var. Müthiş bir konuşmada o yaptı. Yani bu sadece bizim demokrasimizi kurtarmak meselesi değil diyor. Yani bu insanlığı da kurtarmak meselesinden ibaret diyor. Bu elim evimiz diyeceğimiz elimizdeki tek gezegeni kurtarma mücadelesi ve bunun dünyada Amerikan Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin fiilen kendi Yıkımını kendisini mahvetme Çabasının Self destruction diyor ee, Sübansiyone etmesi Onun parasını da kendisi vermesi Dünyadaki herhalde en aptalca manyakça iş olmalı diyor Çok etkili bir konuşma yapmıştı yani 1 trilyon dolar Yılda eski bizim Askeri endüstriyel kompleksimize Orduya veriyoruz diyor Yani karbon emisyonu dünyanın Dünyanın en büyük Karbon emisyonu salıcısının Karbon salıcısının Yılda 1 trilyon <gülüyor> Dolar vermemiz Orduya bu kabul edilebilecek Bir şey değil diyor filan Yeni Amerikan devrimine ihtiyacımız var dedi devrim kelimesini de ifade ederek epey de alkış aldı. Ve bu hepimizi içerecek bir devrim olmalı. Yani sadece yüz, e, mal mülk sahibi yüzde birin, beyaz adamlardan oluşan yüzde birin plan ötesi herkesi ilgilendirecek ve bunun için asla vazgeçmeyeceğiz diye bir konuşma yaptı mesela. İlginçti. Acacia Cortez'te e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, rekor sayıda yeni fosil yakıt e, lisansları izinleri verdiğini söylemiş ve buradan işte mesaj göndermemiz gerekiyor. Bizim ihtiyacımız olan petrol baronları değil güneş baronları demiş. Evet. Böyle çevirelim değil mi? Oil barons to Solar burns demiş. Evet yani güneş şövalyeleri gibi oluyor ha, şövalye işte. Şövalye demek lazım? Baron deyince öyle de anlaşılabilir hmm. tabii. Eski Britanya hmm. İngiliz geleneğine deyim, deyim, deyim yerindeyse. Yani... Patronları kastediyor tabii sonuç itibariyle. Evet. Veya e, girişimcileri kastediyor. Yani siniklere de yani bu kelbin mi? Nasıl çevireceğiz mi İşte tamamen kelbilik inançsızlık vesaire onların kazanmasına imkan veremeyiz mümkün değil bu diyor ve bunu ancak sizinle beraber omuz omuza yapabilir bir şey ortaklaşa bir ekonomi kurarak ve bir çeşit devrim yapmak zorundayız diyor ve yani biz asla şeyden vazgeçemeyiz biz <gülüyor> sevgiyle sevgiden kaynaklanan bir örgü örgütlenmeyi e, yapıyoruz ve geleceğimizi korumak için bu geleceğimizin güzelliğini e, düşünerek yaptığımız bu organizasyonu asla bırakmayacağız sinisizme şey, teslim olmayacağız ve vizyonlarımızı işte kolaboratif bir ekonomiyle güç birliğine dayanan ortaklaşa bir ekonomiyi ve çalışan insanların haysiyetiyle e, siyah kahverengi yerli eee insanların ten renkleri ne olursa olsun ve beyaz da işçi sınıfının, emekçi sınıfın şeyiyle birlikte örgütleyeceğiz ve asla vazgeçmeyeceğiz diyor. İlginç bir konuşmaydı ve çok etkil, evet. et, etkili etkili oldu. Bizim de neden? artık bu ıı, üzerimizdeki bu ıı, ne diyelim ona? Bu sinizm bize de bulaşmış durumda maalesef Türkiye'de. Bir türlü hiçbir şey düzelmiyor duygusu nedeniyle bizim de artık bunu üzerimizden atmamız gerekiyor ve Türkiye'nin de eskiden olduğu gibi güçlü bir iklim hareketiyle hele şimdi Türkiye'de de iklim inkarcılarının ilginç bir şekilde türemeye başladığını görüyoruz. Özellikle sosyal medya etkisiyle ona da karşı topluma bunun kesinlikle. Hızlı yayılabilecek şeyler bunlar çünkü bu tür aşı karşılığında da gördük. Bu tür şeyler çok hızlı yayılabiliyor. Bunlara karşı artı hükümeti de tabii e, hiçbir şey yapmadığı halde yapıyormuş gibi görünmek, e, göründüğünü de teşhir edecek şekilde e, hızlı bir sokakta e, toplum içerisinde bir harekete dönmemiz, buna başlamamız gerekiyor. Bunu e, iklim hareketi yavaş yavaş tartışıyor aslında. Ben burada... E, bir şey söyleyeceksen ha, durayım sö çünkü başka bir şey geçeceğim. Evet geçmeden <gülüyor> çok önemli bir şey daha e, tam da bu sözünü ettiğin şeyleri tamamlayıcı nitelikte e, olayları tamamlayıcı nitelikte bir konuşmadaydı de, Ugandalı Vanessa Nakate hmm. yaptı ve şey diyor yani ben buraya gelmeden önce kardeşim ve dostum Helena Gualinga'yı <gülüyor> Ekvador ee, çevre ve insan hakları aktivisti diyor Kichwa Sarayaku e, kabilesinden yerli kabilesinden geliyor topluluğundan ve burada bana şunu söyledi ya, buradaki herkese ve bunun ötesindeki herkesin duyması gereken bir şey mutlaka Ekvador'a bakmalısınız dedi diyor herkesin bakması gerekiyor çünkü aktif bir petrol projesini durdurdular Yasuni hı hı. yağmur ormanları bölgesinde ve bu da şey diyor çok ilginç. Referandumda durdurmuşlar evet, değil mi onlar? Evet %60'ın üzerinde evet. oyla halkı ve buna diyorlar ki bu iklim demokrasisinin dünyadaki ilk örneği uygulama örneği diye dedi ve biz de epey kapsamaya çalışmıştık bu Yasuni meselesini çok ilginç bir ya tam konuşma. da buna ihtiyacımız var yani evet. bu konuyu artık sadece bilimsel teknik bir mesele zaten öyle olması lazım <gülüyor> diye konuşmayı bırakıp doğrudan doğruya halkı ıı, işin içine katacak bir demokrasi mücadelesine evet. dönüştürmemiz bir lazım de şeyi ama ne yani ıı, bu gezegenin üstündeki en büyük biyolojik çeşitliliği içeren bir yer Yasuni yani e, benzeri olmayan bir çeşitlik var yağmur ormanlarında. yağmur ormanlarında ve bu tümüyle bu hareket o referanduma götüren 5 yıllık bir mücadele sonunda kazanılan bir şey bu gençlerin ve yerlilerin öncülüğünde gerçekleşti onun içinde işte yerliler olmadan iklim adaleti de olamaz dedik diyor bir konuşma yapıyor çok ilginçti, iyiydi yani. Evet, bir, e, yine aslında bu konuyla doğrudan bağlantılı bir rapordan çok kısa bahsetmek istiyorum şimdi. Bu e, New York'taki Guterres'in düzenlediği e, zirve ve daha, daha doğrusu bu hızlanma çağrısı e, üzerine e, climate transparency diye yani iklim şeffaflığı diye herhalde e, çevirebilir. Bir koalisyon var bir network diyelim G20 ülkelerindeki iklim değişikliği çalışan genellikle işte sivil toplum örgütü ya da araştırma kuruluşlarının üyesi olduğu çok ünlü Climate Analytics gibi IDRI gibi German Watch gibi New Climate Institute gibi önemli kuruluşların öncülüğünü yaptığı bir şey Türkiye adına da biz İstanbul Politikalar Merkezi olarak Türkiye kısmını yürütmeye çalışıyoruz çalışmaların şimdi o, o ekibin bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü G20 hızlanma çağrısı yenilenebilir şey kömürden yenilenebilire doğru hızlanma çağrısı diye bir rapor bugün New York'ta New York saatiyle saat 10'da bir basın toplantısıyla açıklanacak şimdi biz açık radyo olarak birazcık erken olarak hatta daha dünyaya açıklanmadan oradan birkaç şey söyleyebiliriz. Bende var rapor çünkü. Ee, burada öncelikle e, Guterres'in hızlanma çağrısının 3 başlığı olduğunu altı çiziliyor. Bir tanesi e, tek bir yeni kömürlü termik santral bile yapılmayacak. Ee, ve e, OECD ülkelerinde 2030'a diğer ülkelerde 2040'a kadar mevcut ülkelerinde Termik santraller kapatılacak birinci çağrının birinci kısmı bu ikinci kısmı e, şeye kömüre yönelik bütün e, uluslararası kamu ve özel e, fonları finansmanı son verilecek e, yani Guterres'in çağrısı eğer kabul görürse olması gerekenler bunlar ve üçüncüsü de 2035'e kadar Gelişmiş ülkelerde 2040'a kadar da diğer ülkelerde dünyanın genelinde kalınında elektrik üretiminde net sıfırı başarmak yani elektrik üretimindeki karbon emisyonlarını sıfırlamak bu üç başlık. Guterres'in çağrısı ve burada raporda da buraya ne kadar uzak olduğumuz, ne kadar yakın olduğumuza dair bir değerlendirme yapılıyor ve 20 G20 ülkesi için yapılıyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu G20 ülkeleri ne durumda? Neden G20? Çünkü G20 ülkeleri işte malum dünya emisyonlarının neredeyse %80'inden, 80 75-80'inden 80 sorumlu yakın, evet. dünya ekonomisinin 85'inde ve Tarihsel sorumluluğunda yaklaşık %75'i G20 ülkelerinde. Demek ki G20 ülkeleri bir şey yaparsa aslında bu iş çözüm yoluna girebilir. Diğerleri ancak onu takip edecek G20 olmayan ülkeler. Türkiye'de buna dahil. Türkiye için çeşitli şeyler de var ama mesela ne kadar uzak olduğumuza dair bir önemli bilgi var burada. Yeni... Kömürden çıkış hedefleri sınırlı ve yetersiz diyor rapor ve planlanan kömür kapasitesi Çin'de yani bütün planlanan yeni kurulacak kömür kapasitesinin kömürlü termik santrallerin yüzde yetmiş ikisi Çin'deymiş. Yüzde on altısı diğer G20 ülkelerinde Hindistan ve vesaire yüzde on tek geri kalan dünyanın geri kalanında bu çizgi. Çin'in planladığı yeni kapasite 250 gigawatt. Yani 250 gigawatt e, hani bir karşılaştırma olarak söyleyeyim. Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün iki buçuk katı kömür kurmayı planlıyor Çin. 55 gigawatt da diğer G20 ülkeleri planlıyor. Toplamı 305 gigawatt. E, ya bu tam bir hani ölüm fermanı, evet, bunları, kendi, e, fermanı bunları yaparsanız. İntihar evet, ve cinayet. Cinayet. Evet. E, Türkiye'nin nasıl değerlendirildiğini de... Kısaca söyleyeceğim ha, bu arada şeyi de yani iyi tarafında söylersek İrena'ya göre yani Dünya Uluslararası Yenilenebilir Enerji e, Ağı onlara göre de 2030'a kadar bir buçuk derece hedefini tutturmak için her yıl bin e, gigavatlık yani Türkiye'nin toplam kurulu gücünün on katı kadar bütün dünya bin gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi eklemek zorunda ki e, buradan çıkalım ama maalesef Sadece 12 OECD ülkesinin G20'deki sadece 3'ünün böyle bir hedefi varmış. Geri kalanı son derece sınırlı. Türkiye mesela bu konuda medium görünüyor. Yani ortalama Artırım. görünüyor. Çok evet. kötü değil. Yeni enerji hedefleri fena değil Türkiye'nin artık. Ama tabii kömürden çıkış hedefi olmadığı için orada kıpkırmızıyız. Yani çok düşük bir şeyimiz var. Bir tane ilginç şey daha var ee, mesela Türkiye'nin kömür tüketimi geçen yıl %6.6 artmış ve son e, 10 yılda da 2010 ile 2019 arasında da zaten her yıl %3.2 artıyormuş. Yani Türkiye 2010'dan beri sürekli kömür tüketimini arttıran bir ülke e, bu konuda tabii yani kıpkırmızı bir e, karnesinin olması doğal burada çok ilginç bir şey daha var ama Almanya... Ki son 10 yılda her yıl kömür tüketimini %3.3 düşüren, ortalama düşüren Almanya geçen sene %10.7 arttırmış. Yani bu e, Ukrayna Savaşı sonrasında hani doğrudan bir politik olarak kömüre dönüş sözü vermeseler de e, ya da böyle bir şey söylemeseler de pratikte kömüre doğru bir kaymaya başlamış gerçekten Almanya. Bu son derece kaygı verici. Ama sadece Almanya değil, 27 üyeli Avrupa Birliği'nin toplamında da %6.7, tabii yine büyük kısmı Almanya'dan kaynaklanıyordur onun, kömür tüketimini arttırmış. Yani bu da kötüye gidiş işaretlerinden bir tanesi. Evet, Avrupa Birliği'nde de zaten bu kaytarmalar ve tersine dönüş izlenimleri çok yüksek sayıda geliyor haberleri de üst üste. Evet. Burada hani Türkiye bölümü de var. Belki bunu daha sonra konuşuruz. Bugün e, hani Türkiye'nin neler yapması gerektiğine dair bir bölüm de var. E, bunu daha sonra konuşabiliriz. E, diğer haberlere göz atmadan bir müzik arası verelim isterseniz. Ondan sonra e, özellikle e, aşırı sıcak haberleri yağıyor yine. E, Güney Amerika'dan bile yani kış ortasında 40 derece var. Bu bir haber yani şey değil bilim kurgu değil onu da konuşalım ama isterseniz önce geçen hafta kaybettiğimiz açık radyo programcısı meteoroloji mühendisi ve müzisyen Gökhan Abur'u analım. Evet açık radyonun da tek meteoroloji ilk ve tek meteoroloji programıydı düzenli olan haftalık. Evet. Açık Deniz içinde. Evet Gökhan Abur'dan onun en meşhur şarkısını dinleyelim şimdi bir gün karşılaşırsak. Evet, Gökhan Abur'dan dinledik ee, sözleri Çiğdem Talyo'ya müzikte Selmi An'da ait bir şarkıydı. Bir gün karşılaşırsak geçen hafta kaybettik. Ona da bir günaydın Dinledim. daha diyelim. Evet birkaç haberle bitireceğiz. Birincisi e, önceki haftaki Libya felaketinin e, iklim değişikliği bağlantısıyla ilgili hızlı bir değerlendirme yapılmış. Bu rapid e, Attribution Study deniyor buna yani hemen <gülüyor> hızlı bir şekilde iklim değişikliği olmasaydı bunun olma ihtimali neydi ve bunun şiddeti ne olurdu? Ee, Libya'daki felaketin iklim değişikliği nedeniyle 50 kez daha olası hale geldiği ve e, şiddetinin de %50 arttığı bulunmuş çalışmada. Yunanistan ve Türkiye'de olan yani aynı sistemin önceki halinin de e, olma ihtimalinin e, 10 kat iklim değişikliği tarafından arttı ve e, şiddetinin de yüzde 40 mıydı? E, şu anda göremiyorum galiba yüzde 40 arttı e, söyleniyor. Evet yani bu hakikaten <gülüyor> iklim inkarcıları açısından yani bu, bu bilimsel araştırmalara da inanmıyorlar, i̇nanmıyorlar tabi yani, yani evet, iklim evet, inkarcıları bilimi bilimi reddettikleri için şimdi ne desek e, bir bahane bulacaklar ama mesela e, 24 saatte 75 santimetre yağış düşmesi ee, Yunanistan'a ya da e, bu şeyde de galiba e, 60 santim falandı Libya'da ve 11 bin kişinin hayatını kaybetmesi yaklaşık ki bunun 20 bine kadar çıkabileceği iddiaları vardı ama sonra galiba biraz düşürdüler sayıyı diye e, biliyorum ama tabii düşürdüler ama bir yandan da Libyalılar e, ciddi protesto gösterileri yapıyor o bölgede Derna'da e, yetkilileri sorumlu tutuyorlar. Abi, yani belediye Başkanı'nın evini ...yaktılar mesela... ...böyle bir yani, saldırı oldu... ...çünkü yani... ...denize uçarak boğulan... ...bütün mahalleler... ...şehirin bölümleri oldu yani... ...evet yani tabi oradaki... E, ...maalesef... ...doğru düzgün bakım yapılmamış... ...ya da bu tür bir yağışa dayanıklı olmayan barajlar da... ...iki tane barajda bu felaketin... ...bu hale gelmesine neden oldu... ...belki o barajlar olmasaydı... ...bu kadar çok insan ölmeyecekti yani... ...aynı e, miktarda yağış... daha Uzun bir sürede e, insanlar etkilenecekti. Bu kadar hızlı bir tsunami gibi üzerlerine çökmeyecekti. Yani bu da artık e, insan hatası falan da demek değil. Resmen suç yani. E, cinayet yani. Bu, bunun, evet cinayet yani. Burada böyle bir e, çürük bir baraja izin vermek ya da bunu sürdürmek bir cinayet. Bunu da takip e, edelim. Bir iki tane hızlı haber ve e, çok az zamanımız kaldı. Çok yeni bir haber Guardian'dan Afrika'nın güneyinde işte Angola, Namibya, Zambiya, Zimbabwe arasında göç eden şeylerin, fillerin ki yaklaşık 228 bin fil göç ediyormuş bu mevsimde. <gülüyor> sıcaktan yüzde on buçuğunun öldüğüne dair bir haber var. İnanılmaz, İnanılmaz gibi değil. İnanılmaz bir haber bu. Susuzluktan ve sıcaktan diyor yine iklim değişikliği. Milyonlarca yıldır var olan hayvanlar. Zaten yani, avcıların e, elinden zor kurtuluyorlar. Dişleri. Yani, dişleri nedeniyle. nedeniyle. Bir de e, iklim değişikliği. Yine bizim neden olduğumuz iklim değişikliğinden dolayı ölüyorlar. Japonya'da e, artık yaz bitmesine rağmen 38 derece sıcakların daha uzun süre haftalarca devam edeceği söyleniyor. Brezilya'da kış sonunda Güney Yarımküre'de 39 derece Sao Paulo'da gördüm yani şeyini e, fotoğrafını 39 derece e, ölçülüyor 40 derece bile görülmüş e, ama bütün bunlarla beraber e, İngiltere'de bu işin en büyük suçlusu olan İngiltere'de Rişi Sunak hükümeti bütün iklim eylemlerini geri almaya hazırlanıyor. Evet, Bunu da artık işte nereye gittiğimizin haberi olarak ve iklim ekleyelim. İklim eylemciliğinde suç sayılacağı yeni kanunlar da getiriliyor. Bir de ben ekleyeyim taze bir haberdi. Avustralya'da da e, çok büyük şey yani Bushfire dedikleri şeyler orman değil de işte onlara ne deniyor? Çalılık. Çalılık hmm. yangınları Rekor seviyede evet. artmaya başlamış. Bu da yeni haberdi evet. bu sabah. Yani evet. bu, bu Avustralya kışında şey, yazında e, yani bu yıl sonuna doğru yine artmaz da, umarım. Evet e, daha yaz başlam, başlamadı bile. Evet. Peki Açık Yeşil'in sonuna geldik. E, bu tür haberlerde bitmez maalesef ama umarım haftaya da yine eylem haberleriyle başlarız diyelim. Gelecek hafta görüşmek İzle üzere. Görüşmek Hoşçakalın. Ya. Hoşçakalın.